ve özdeş özbay. Merhaba herkese iklim için programı başladı ve ben deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sönmez. Ben özdeş özbay. Ve destekçimize de teşekkür ederek başlayalım. Bugün bir konuğumuz var. Yücel sen takdim eder misin lütfen? Tabii ki. Bugün Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış konuğumuz olacak. Ve kendisiyle özellikle geçen hafta yayınlanan iki yönetmeliği ve ormancılık kanununda yapılan değişikliklerle beraber... Ormanlarımızın son durumu ve gidişatını konuşacağız. Hoş geldiniz Erdoğan hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. İzninizle ilk soruyu da ben sormak istiyorum. Ee, şimdi bu yönetmeli orman kanunu bildiğimiz Türkiye'deki yakın zamana kadar en sıkı kanunlardan biriydi. Ee, böyle demek yanlış olmaz sanırım Erdoğan hocam. Ama son yıllarda biraz fazla üzerinde oynandı ve deyim yerindeyse biraz delik deşik edildi. Şimdi baktığımızda gerçekten ormanlarımızı koruyan bir kanun var mı yoksa sağından sonundan yıpratılmış, çekiştirilmiş, delinmiş, her yöne çekilebilecek her türlü ormanlarla ilgili tasavvuf yetkisini... Ee, verecek bir kanunumuz mu var? Nedir durumumuz? Bu özellikle son iki yönetmelikle beraber değerlendirirsek. Tabii. Ee, ne yazık ki ormanlarımızı koruyan bir kanun yok. Tam to tam tersi ormanlarımızı bir ekosistem olmaktan öte bir arsa, ormanlarımıza bir arsa muamelesi yapan ve onu çeşitli maksatlarla farklı kişilere tahsis eden, dağıtan ee, bir Kanunumuz ve onunla ilgili yönetmeliklerimiz var. Ve bunların hepsinin de anayasaya aykırı olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim size. Ve bu neden kaynaklanıyor? Bunu yıllar önce yazmıştım bir gün gazetesinde. Ormanlarımız kalkınmaya kurban olsun mu diye bir soruydu 5 yıl önce. Çünkü beş, bu yaklaşık son 10 yıldır çok yoğun halde yapılıyor. Yani belki 2010'a kadar bu kadar değildi ama 2010'dan sonra çok, çok yoğun halde. Neden? Ülke bir şekilde kalkınma tırnak içinde iddiasıyla e, ormanlara yüklendi. Yani inşaat sektörünü değiş, e, geliştirmek için, enerji sektörünü ge, geliştirmek için, e, ihracatı arttırmak için ormanlara aşırı yüklenildi ve ormanlar delik teşik edildi, paramparça edildi. Biz bunu yıllardır anlatıyorduk ama ondan sonra bu artık e, şiddetli hale gelmeye başladı. Ve e, her yıl orman kanununda veya orman Yönetmeliklerde çeşitli değişiklikler yapılmaya başlandı ve bunların hepsi ormanları bir şekilde azaltan, ormanlara zarar veren, ormanların bütünlüğünü bozan değişiklikler. Özellikle de 2008 yılında şu anda yaşamakta olduğumuz, 2018 yılında şu anda yaşamakta olduğumuz o döviz krizi, yani aslında ekonomik ve yönetim kriziyle birlikte bir kriz bu. Biliyorsunuz 2018'de aslında başladı eee büyük değer kaybı. Biz de şunu iddia etmişiz. 2018'de yine 2018'den beri de yani ekonomi bu kadar kötüleştikçe ne yazık ki ormanlara daha çok yüklenilecek. Ormanlar daha çok paramparça edilecek. Ormanlarla ilgili mevzuat daha çok değiştirilecek demiştik ve bunu takip etmeye çalışıyoruz. Bunu kamuoyuna da anlatmaya çalışıyoruz. Hem bunu benim bir birkaç meslektaşım hem de Türkiye Ormancılar Derneği şiddetle anlatmaya çalışıyor ve bu iki yönetmelikte son iki yönetmelikte 30 Kasım'da yayınlanan iki yönetmelikte bu yeni bir tuz biber ekti bunlara aslına bakarsanız Kasım ayında biliyorsunuz geçen ay doğrusu hem Paris anlaşmasını meclisten geçirdik hem de 2 Kasım'da Glasgow'da yani Glasgow'da yapılan iklim Zirvesinde 26. iklim zirvesinde e, 2 Kasım'da bir belge yayınlandı. Glasgow liderlerinin e, ormanlar ve arazi e, e, arazi bozulmasıyla ilgili deklarasyonu. Burada dendi ki 2030'a kadar e, ormansızlaşma durdurulacak ve e, geri çevrilecek dendi. Ya yani Türkiye de buna imza attı. Şimdi biz bunu şunu bekliyorduk. Artık Türkiye'de yani yeni yasalar, e, yönetmelikler, uygulamalar ormanları korumaktan yana olur diye beklerken işte 30 Kasım'da bu karşımıza geldi bu yönetmelik. Aslında e, kamuoyuna bu yönetmelik sanki bir kanun değişikliği gibi aktarıldı ama hayır kanun değil. E, iki tane yönetmelik yayınlandı. Bir, bir de bu yönetmelikler sanki yeniymiş gibi, yeni uygulamaları başlatıyormuş gibi e, lanse edildi. Aslına bakarsanız o da değil. Bunlar aslında 2014'te tek bir yönetmelikti. O iki, bir tek yönetmeliği ikiye böldüler ama yeni şeyler eklediler. Yani ormanlardan bir şeyler daha tırtıkladılar. Şimdi kamuoyunda eplendi ki ormanlarda işte şeyler yapılacak bu değişiklikle termik santraller yapılacak ondan sonra... Trafa binaları yapılacak, enerji nakilatları yapılacak, teleferik hatları yapılacak, e, yollar yapılacak, havalimanları yapılacak, atık su tesisleri yapılacak, eğitim tesisleri yapılacak gibi futbol sahaları gibi birçok şey yapılacak dendi ama bunlar aslında yine değil. Bunlar 2014'te olan yönetmelikte olan şeylerdi. E, 2017'de bir değişiklik olmuştu bu yönetmelikte ama o da e, mesela e, dini tesisler yapmak gibi bir değişiklikti. Onun gibi şimdiki yeni yönetmeliklerde birkaç madde eklendi. İsterseniz o onları size söyleyebilirim. Lütfen, lütfen evet, değişiklikler. Ee, şimdi bu yeni değişikliklerde neler diye baktığımız zaman, dediğim gibi 2017'de bir e, afipi değişiklik yapılmıştı. Ve o, şimdi 2020'de yapılan değişiklerde şu şekilde, mesela 17. maddeye azot, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırmak tesisleri e, inşa edilmesi ormanlarda. Ormanlarda aile sağlığı merkezleri inşa edilmesi, ee, bir de ceza infaz, atli hizmet tesisi de ceza infaz kurumu tesislerinin yapılması. Bu bize ne diyor? Diyor ki yani aile sağlık merkezi yeni değil daha önce sağlık ocağı diye geçiyordu onun ismini değiştirmişler. Ama yani hiç azot, argon, oksijen gazlarının kullanıldığı hava ilişkinme tesisleri. Yani bu ya hava ilişkinme tesisleri gaz bunlar orman içinde biz bu sene orman yangınları e, rekor düzeyde orman yangını yaşadık. En acı orman yangınlarından yaşadık. Böyle bir zamanda, böyle bir tesisin orman içinde ne işi var diye sorabiliriz. Sonra yani adliyeler ve e, cezaevlerinin e, orman içinde yapılması gibi bir değişiklik. Yani başka bir yer yok mu? Yani koskoca bu kadar büyük yüzü sahip ülkede yani orman dışında bunu yapacak bir yer yok mu diye soruyoruz tabii. Yine burada e, şöyle değişiklikler yapıldı 17. maddede otellerin oteller ormanlarda yapılmış gene izinle yapılmış oteller var. bunlarda da e, turizm teşvik kanununa göre e, yapılıyor bu izinlerde. Tıpkı bu 16-17-18 madde gibi. E, orada da bu otellerin kendi güneş enerjisiyle kendi elektrikleri üretmesi hatta fazla enerjiyi de satması gibi bir şey vardı. Aslına bakarsanız güneş enerji tesisleri de ormanlar için tehlikeli bir şey olduğu için aslında izin verilen bir şey değildi. Ama bu oteller için bir de ee, ormanlar içinde verilen HES'ler için, hidrolatik santrallerine su yüzeyleri de e, güneş enerji sistemlerinin kurulmasına bir şekilde izin verildi. Ama biraz dediğim gibi yani genelde bunlar tehlikeli olduğu için, yani güneş enerjisine karşı olduğu için söylemiyorum ama tehlikeli olduğu için ormanlarda inşa etmek bunları e, aslında pek izin verilen şeyler değildi. Şimdi ona da izin verildi. Yani bu otellere hem otel izni verildi hem de orada enerji üretmeye izni verildi. Çift izin verildi. Bir de 18. madde yönetmeliğinde yapılan değişiklikler var. 18. madde yönetmeliğinde yapılan e, değişikliklere de baktığımız zaman 18. madde yönetmeliğinde yapılan değişikliklere de baktığımız zaman e, bir dakika şuradan notlarım vardı onları bakıyorum. Yani bu da gene böyle göze çok batmayan aslında bakarsanız daha önceki uygulamalara göre çok göze batmayan şeyler. Bunlardan birine tarih eserleri, restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve giriş çıkış. Kontrol noktası yapılması, tanıtım ofisi, ziyaretçinin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli geçici tesislere izin verilebilir diyor. E, e, bu yönetmek ayrıca daha önce ormanlardan 4 km ötede kurulmasına izin verilen odun kömürü tesisi gibi e, testlerin yapılması, terebentin, katran, sakız gibi işletmesinde ağaç kullanan ocakların açılmasına izin verildi. Yine yeraltı depolama alanı kurulması, e, bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanları kurulmasına, mantar ve tip bir aromatik bitki yetiştiriciliğine ve bunlarla ilgili sorunlu altyapı tesislerinin orman ekosistemleri içinde yapılmasına izin verildi. Yani ama bunlar yeni değil. Yani bunlar yeni şu saydıklarım yeni ama bu tür izinler yeni değil. Bu tür izinler e, yıllardır yıllardır uygulanıyor. Örneğin şöyle bir örnek vereceğimse Türk Türkiye Ormancılar Derneği'nin yapmış olduğu açıklamada bunu paylaştık. Ee, mesela 2012 ile 2020 yıllar arasında sadece bu 17. maddenin 3. paragrafında e, söz konusu olan izin sayısı 27.405. Yani 27.405 adet tesisi izin verilmiş ve bunlar 255.000 hektar, 255 hektarı kapsıyor. Bakın 255.000 hektarı kapsıyor. Mesela bizim hep madencilik konusu var. Yani ülkenin birçok yeri maden oldu, ormanlar da maden çıkarıyor. O da orman kanunun 16. maddesinde belirtilir. Yani bu zaten 16, 17 ve 18. maddeleri en büyük şeydir orman kanunundaki piyasaya açan e, uygulamalardı. Başka uygulamalarda var ama bunlar ormanları ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasının önünü açan uygulamalardır ve kolaylaştıran uygulamalardı ve çoğu anayasaya aykırıdır. İşte bu madencilikle ilgili şeylerde 2012 ile 2020 yılları arasında 120, 127 bin hektar, 127 bin hektarlık saha da bu tür izinler verildi. Yani o yüzden bu şeyler sanki yeniymiş gibi <gülüyor> anlatılıyor. Bu yeniymiş gibi anlatılıyor değil. Ve başlangıçtan beri böyle turizm, e, madencilik veya 17. madde, 18. madde uygulamalarıyla e, orman dışına, ya ormancılık e, amacı dışında kullanımlara tahsis edilen alanların miktarı bu sene 748 bin hektara çıktı 2020'de. Yani bu senede bir 30-40 bin hektar eklenir. Her yıl 30-40 bin hektar böyle kullanımlarla ormanlar gitgide parçalanıyor. Bu parçalanmalardan da örnek verirsem gene 2008 yılında bütün ormanlarımız 101.890 parçayken 2019 yılında 158.500 parçaya çıktı. Yani %56 arttı. Yani biz ormanlarımızın parça sayısını %56 arttırdık. Ne kadar sürede? Sadece 11 11 yıl içinde bu, bu verileri nereden aldım? Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verileri. Hatta daha da acı bir şey söyleyeyim, daha da acı bir şey söyleyeyim. Bizim ormanlarımızdaki 10 hektardan küçük parçaların sayısı 2008'de 55.484ken, 2019'da sadece 11 yılda 120.789 oldu. Yani 118 hektar arttı. Yani bizim ormanlarımızın büyük parçaları küçük parçalara ayrıldı ve 10 hektardan küçük parçalar. Artarken 10 hektardan büyük 10, 99 hektar, 100, 9, 99 hektar ve 1000 hektarın üzerindeki parçaların hepsi azaldı. Yani biz bu tür düzenlemelerle, bakın bu tür düzenlemelerle ormanları paramparça ediyoruz ve bunun farkında değiliz. Yani bunun belki hükümet farkında olabilir, iktidar farkında olabilir ama toplum tam olarak farkında değil. Ve bu paramparça eden talepler de her gün artıyor, yeni uygulamalar Yapılıyor. Biraz önce 748 bin hektar alanın ormanlarda bu tür şekilde tahsis edildiğinden söyledim şu ana kadar. Onu, bunu ifade ettim. Bakın bu 748 bin hektar bütün ormanlarımızın yüzde üç buçuğuna denk geliyor. Ve bu 748 bin hektar hmm. kağıt üzerinde orman görünüyor. Bakın kağıt üzerinde orman görülüyor. Ama fiilen oralar orman değil. Oralar ya otel ya termik santral ya hes... Ya, yol, ya havalimanı mesela İstanbul'daki havalimanı gibi bu alanlara ayırmış. Buraların biri daha ormana dönüşme ihtimali yok. Ama biz kağıt üzerinde yüzde üç buçuk ormanı, kağıt üzerinde orman göstererek orman olmayan yeri aslında şey yapıyoruz. Ormanlarımızı da arttırdık diyoruz diğer tarafta. Tam Bunu çünkü düşmüyoruz. Efendim? Bununla bağlantılı olarak bir şey sormak istiyorum ee, Erdoğan Hocam. Şimdi peki nasıl oluyor da hesaplarda, kitaplarda Türkiye'nin ormanlık alanları artıyor? Yani bu kadar parçalanmışlık, bölünmüşlük ve bu kadar her türlü aşağı yukarı yapıya izin verilmesi ve bir sürü sizin biraz önce söylediğiniz gibi yanlış hatırlamıyorsam 250 bin hektarlık bir alanın bu amaçla tahsis edilmesine rağmen nasıl olur da matematiksel olarak Türkiye'nin ormanlık alanları artar? B bize böyle rakamlar açıklanır. Ben de ben de bir pardon ben de ilave bir soru koyayım isterseniz izin verirseniz Erdoğan Bey. Yani bu yönetmelikle yapılan değişikliklerde bu yeni değişikliklerde işte son zamanlarda özellikle ülke ekonomisinin baya bayağı zorluk içinde olduğu herkes tarafından kabul edilen böyle bir dönemde hazineye ek gelir sağlanması da gözletilen amaçlardan biri olabilir deniyor Cihan Erdoğan'ın öyle ya, yazmıştı mesela bir de yönetmelikte yapılan en büyük değişikliklerin tesislerden çeşitli adlarla alınan bedellerin azaltılması yani şirketlerden alınan orman bedellerinin azaltılması gibi önemli bir şirketleri koruyan yani yani elektrik üretimi neticesinde oluşan küllerin depolanacağı katı atık bertaraf ve düzenli depolama testi kesin izinlerinde depolama bedeli olarak sadece bedelin depolama bedelinin sekizde birinin alınacağı da yönetmelikte yer alıyor diye yani bu ormanlar üzerindeki baskıyı artıracağını da Profesör Doğanay Tolunay söylemişti. Bunlara ne diyorsunuz? Evet o değişiklikte de 2017 yılında yapılmıştı. Bu bedeller 17. madde ve 18. maddenin alınan bedeller azaltılmıştı. Çünkü yani bu lobiler yani bu iş lobileri bizim sıradan halk yani ya da e, bu tür şeye karşı gelen ama örgüsüz olan topluluklara göre daha etkililer ve gerçekten onların dedikleri oluyor. Sizin dediğiniz gibi 2020 madencilik raporu hazırlandı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aynen şu şekilde ifade ediyorlar. Onlar diyor ki e, bu şeyler... E... E, bu, bu vergiler çok fazla bu azaltılsın hala bunun azaltılması gerektiğini savunuyorlar. Hatta diyorlar ki biz ormanların sadece binde yedisini şey yapıyoruz madencilik için kullanıyoruz ama orman genel müdürlüğünün yüz, gelirinin yüzde doksanı biz madenciler veriyoruz diyorlar. Ya onlara kalsa ormanların hepsini maden yapacaklar ama onların şeyini hesapladığımız zaman bakın e, madenlerden devlet gelirini hesapladığımız zaman e, 59,2 milyar Liralık bir gelir olmuş 2020 yılında. 2020 yılında bu madenlerden e bunun 1,9 milyar lirası devlet ödenmiş. Bu da %3,2'ye denk geliyor. Yani devlete gelen gelir bu madenciler kazanırken devlete gelen gelir %3,2. Sadece %3,2. Kurumlar vergisi var bunun dışında. Ha bu şirketler kurumlar vergisinin de azaltılmasını istiyorlar ayrıca. Fakat niye bunu istiyorlar ve niye her yere saldırdılar? Türkiye'nin her tarafı madene dönüştü. Tabi maden şu anda 17. 18'in maddeyle değil, 16. maddeyle ilgili bir konu. Ama ona da siz dediğiniz için özellikle yeni bir olgu bu top raporu, top madencilik raporu. Şöyle örnek vereyim. Bakın bir, bizim önümüze çeşitli çet raporları da geliyor. Yani vatandaşlar sorun yaşayınca bize gönderiyor. Hocam buna bakar mısınız diye bakıyoruz. Mesela e, Kastamonu'da baktığım bu Mermer Ocağı raporunda aynen şu şey, şey diyor. Ee, yapılan hesaplamalar sonucu yatırımın ilk yılında kendini amorti ederek kâra geçeceği diyor. Gerçekten rapora abarttığında 8 ayda, bakın bütün yatırım, mermer ocağı için yapılan yatırım, 8 ayda bütün yatırım maliyetlerini karşılıyor ve artık kâra geçiyor, amorti ediyor. Ya böyle bir yatırım var mı? Böyle bir işletmecilik var mı? Türkiye'de ticaretle uğraşan, sanayiliğe uğraşan bir başka kesimde 8 ayda bütün yatırımını karşılayıp, amorti eden ve kara geçen bir yatırım şekli var mı? İşte bu nedenle şu anda hiç madencilikle ilgisi olmayan ya da bu 17. maddedeki uygulamalarla 18. maddedeki uygulamalarla ilgisi olmayan birçok kişi de bu alanlara yatırım yapıyor. Aslında ülkeye bir şey kazandırmak için biliyorum madencilikten devlet payı %3,2. Kendi rakamları bu. Top raporunda böyle veriliyor. %3,2. Yani geri kalanını yüzde doksan altı onlar kazanıyor. Kim? Bu çevreler kim? Onların finansmanını sağladığı çevreler, uluslararası bankalar, finansman, finans kuruluşları şey yapıyor. Yani ülke tıpkı Afrika gibi yaptılar. Afrika'nın 1900'lü yıllardaki, 50'li yıllardaki hali gibi yaptılar. Bütün ormanları, akarsuları, bereleri, madenleri bu şekilde <gülüyor> talan ediliyor. Bu bunun şeyi. Yücel Bey'in sorusu vardı Türkiye'de ya o zaman ormanlar nasıl artıyor diyordu İşte o da şöyle biraz önce söyledim sadece 748 bin hektar bu şekilde ormancılık dışı ormancılık dışı tahsis var yani bu bütün ormanlarımızın yüzde üç buçuğu ediyor bakın yüzde üç buçuğu ediyor bu yüzde üç buçuğu biz orman olarak gösteriyoruz kağıt üzerinde orman halbuki orman değil oralar nasıl artar? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Uydu görüntülüyle yapılan bir çalışmada Uydu görüntülüyle yapılan bir çalışmada 81 ilimizden 71'inde ormanların azaldığı tespit edik. Bizim bir çalışmamız var. Batuhan Gülşen'le birlikte yaptık. 2019 yılında yayınladık. 81 ilin ormancılık verilerini inceledik. Orman Genel Müdürlüğü resmi rakamlarıyla 81 ilin 60'ında ormanlar artıyordu. 19'undaysa azalıyordu. ikisinde değişmiyordu. Peki artan iller nerelerdi? Artan iller göç veren Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu illeri. Oradaki kırsal yapı azalınca tarım alanları terk edilince, meralar terk edilince buralar zaten eski orman alanları olduğu için kendiliğinden orman oralarda artıyor. Ama azalan iller neler? Nereler? Örneğin Marmara bölgesinde 3 il hariç bütün illerde ormanlar azalıyor. Ege'de, Akdeniz'de çoğunda ormanlar azalıyor. Neden? Buralarda nüfus var, şehirler var, yeni şehirler kuruluyor. E bunlar için yollar yapılıyor, siteler yapılıyor, köprüler, havalimanları yapılıyor. E bunlar için hem alan gerekli, ormanlara doğru gidiyor bu alanlar, bu kullanımlar, bu tür Hem de bunların inşası için gereken emir, çimento, mermer, ne gerekiyorsa bütün malzeme bu illerin çevresinde açılan, şimdi birik deşik edildi o illerin çevreleri, açılan maden ocaklarından sağlanıyor ve ormanlardan, ormanlar yok edilerek sağlanıyor. Değerli hocam bu ö, milyon küsür ağaç dikmeler var. Bunların bunlar evet. mesela ormandan sayılıyor mu ya da bunun e, tanımı ne ya yani ormanın tanımı ne Söyle Şöyle size. E, bunu da bunu da yazdım, bunu da paylaşıyorum. E, o onlar şovdan öteye giden çalışmalar diye Bu yapılan şeylerin çoğu orman alanlarında e, ya orman alanında zaten orman olan yerlerde yapılıyor ya da e, yol kenarı üniversite kampüsü, okul bahçesi gibi yerlerde yapılıyor ve bunların bir şeyi yok. Ama bu benim kişisel düşüncem olmasın Orman Genel Müdürlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya vermiş olduğu 2020 raporundan örnek vereyim isterseniz. Bakın oradaki şeye göre Türkiye'deki bütün ormanların sadece 3,2'si bu tür ağaçlandırmalarla kazanılmış orman. Geri kalan 96,8'i doğal yollarla ormanın kendi kendini yenilemesiyle gelişmiş ormanlar. Peki bu riskli şekilde... rakam. Ve Şu... Türkiye'de bakın yeni değil bu. Türkiye'de 1940'lı yıllardan beri ağaçlandırma yapılıyor. Türkiye'de 1940'lı yıllardan beri ağaçlandırma yapılıyor. Bu bütün ağaçlandırmalarla kazandığımız orman e, bütün şovlarla demiyorum ciddi ormançılık örgütünün ciddi yaptığı çalışmalarla kazandığımız orman sadece %3,1,2. Biraz önce söylediğim bu tür tahsisler 3,5'tu. Bakın bunlar bundan daha fazla kaybettiğimiz ama hala orman görünen alanlar. Pardon buyurun. Yok sadece şey soracaktım. Bu ağaçlandırmalar mesela kaç yıl sonra orman diye geçiyor diyecek. Şimdi şöyle söyleyeyim isterseniz bu iktidarın yaptığı ağaçlandırmaları da söyleyeyim. 2020'den sonra net rakam vereyim size 0.7. 2020'den sonra yapılan ağaçlandırmalarla kazandığımız orman yüzde 0.7. Peki 2020'den sonra, 2000'den sonra 2002'den sonra diyelim tam olarak kaybettiğimiz orman ne kadar? Çok daha fazla yüzde 3 biliyor musunuz? Yüzde 3 ormanı 2002'den sonra kaybettik. Yani 5 katını kaybettik biliyor musunuz? Ama bunları ne yazık ki biz anlatıyoruz. Ne yetkililer, ne yani iktidar, ne politikacılar kulak veriyor. Asıl sorun burada. Yani biz sanki ormanlarımız artıyor gibi şey yapıyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Bu EFAO'nun rakamına göre, EFAO'nun verilerine göre, bu gene OGM'nin verdiği rakamlara göre Türkiye 2010 ile 2020 yıllar arasında net orman artışı olarak Büyükkanı 6. sırada yer aldı. Bu da 114 bin hektar yılda artışla. Ama bu artışın nedeni biraz önce söylediğim gibi bir Orman Genel Müdürlüğünün verileri olması, iki, yani tıpkı TÜİK gibi bir şey, yani basitçe anlatırsak TÜİK verileri gibi bir şey bu. Diğer ikincisi de şu. Evet Türkiye'de bir artış var. Biz onu yıllardır söylüyoruz. Yani 2000'den önce de söylüyorduk. Neydi o? Biraz önce söylediğimiz göçler nedeniyle kırsal alandaki nüfusun azalması, tarım ve mera faaliyetlerin azalması nedeniyle oraların kendiliğinden ormana dönüşmesi. Ama bu tür yani şov ağaçlandırmaları, şov ağaç diktik diyorlar ya e, milyarlarca bunların hiçbir karşılığı yok. Bakın bunların hiçbir karşılığı yok. Özellikle de bu şovların başladığı 11 Kasım 2019'da başladı 11 Kasım şovları o yıl dikilen yani o yıl yapılan ağaçlandırma miktarı 17 bin hektar. Bu iktidar döneminde bile önceki yıllarda daha fazla ortalama 40 bin hektar orman dikiliyordu. Orman kuruluyordu bu şekilde. Ağaçlandırma yapılıyordu. Orman kurulmuyordu da ağaçlandırma yapılıyordu. Yani o şovun yapıldığı yılda bile en düşük miktarda ağaçlandırma yaptılar aslında. 17 bin hektar ve bunun içinde endüstriyel plantasyonlar ve özel ağaçlandırmalar. Aslında bu ağaçlandırma miktarına girmeyecek rakamları da sokup şişirecek 17 bin hektara ulaştılar. Aslında büyük bir başarısızlık var. Türkiye'de büyük bir orman kaybı var. Türkiye'de büyük bir ormansızlaşma var. Ne yazık ki iktidar bunun e, farkında olduğu halde farklı bir şeyi gösteriyor. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi farklı bir yüzünü göstermeye çalışıyor. Ama medyada ne yazık ki buna hizmet ediyor hakim medya. Ama durum çok vahim. Yani halkın, e, demokratik kitle örgütlerinin, çevre örgütlerinin bu konulara ve muhalif partilerin daha dört elle sarılması ve bunun farkına varması gerekiyor. Gerçekten bizim elimizde yakın doğurman kalmayacak ciddi anlamda. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz. Süreyi maalesef bitirdik. Yani ormanların e, elden gitmesinin yaratacağı büyük zararların niteliğini de belki bir başka programda tekrar bizim bizimle beraber oluruz anlatırsanız çok seviniriz. Genel kapsamını. Ben çok sevinirim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Çok teşekkürler. Programımızı hoşçakalın.